ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerinde olsun. Efendim, hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Nasıl efendim? İyisiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Efendim, nelerzen öperiz. Teşekkür ederim. Efendim, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz bu son yaşanan terör olayıyla ilgili İstanbul'da yaşanan olayla ilgili soruyor. Hocamız ne düşünüyor diye soruyor efendim. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es-salatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin Ve ila cemil evliyeyi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Her ne olursa olsun <gülüyor> Eğer Allah insanı kendisine kul olsun, olsun diye yaratmışsa bu durumda her konuda Allah'ın hesabını yapmak zorundadır. Sadece işi yapanlar değil. Yani iblise tabi olup kan dökenler değil. İnsana düşmanlık yapıp, insana, insanlığa düşmanlık yapıp zulmedenler değil. Onları destekleyenler de aynı şekilde onların arkadaşlarıdır. Onlara tabi olmuş, yani iblise tabi olmuş insanların cehenneme gitmesi için, insanların sıkıntı çekmesi için düşmanlık yapıyor tek kelimeyle. Onlara arkadaş olmuş. Daha doğrusu onlara hizmetçi olmuş köle olmuş vefat edenlerin aynı zamanda şehit olanların hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz yaralı olanlara Allah'tan şifa diliyoruz yakınlarına da Allah'tan sabır diliyoruz unutmamamız gerekir ki küfür tek bir millettir Evet, Allah öyle buyurdu. Küfür tek bir millettir. Küfür hakkı hakikati örten demektir. Hangi şekilde örterse örtsün onlar tek bir millettir. Hepsi birbiriyle aynıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Müminler kardeştir. <gülüyor> Eğer ben müminim dediği halde müminlere düşmanlık yapıyor kardeş olamamışsa bu durumda ters tarafta durmuş müminliğini kaybetmiştir. Sebep, gerekçe ne olursa olsun, neyi mazeret olarak gösterirse göstersin evet küfürden yana durmuştur. Evet küfür tek bir millettir. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, müşrikiyle, iman etmeyenlerle evet tek bir millettir. İsterse insan ben imar etmişim demiş olsun eğer onlardan yana tavır koyuyorsa o da onlardandır. Küfre rıza gösteriyorsa, zulme rıza gösteriyorsa, onu destekliyorsa, onları destekliyorsa bu durumda o da onlardandır. Müminin aklını başına alması gerekir. Hak'tan, hakikatten yana durması gerekir. Müminden yana durması gerekir. Nasıl ki ev halkı bir aile ise bir memlekette yaşayanlar da bir ailedir. Ev sadece genişlemiştir. Hepsi aynı gemidedir. Gemi batarsa hep beraber batarlar. Gemiyi batırmaya çalışanlar evet vardır ve olacaktır. Kimdir o? Eğer bu gemi müminlerin, Müslümanların yaşadığı gemiyse, devleti ise, vatanıysa bu durumda İblis İnsanları kullanıp onu batırmaya çalıştır. Bu onun işi. İblisin bir derdi var. Memleketi batırmak derdi değildir. Evet. Nedir derdi? İnsanları cehenneme sürüklemek. Öyle bir düşmanlık yaptırır ki birbirine karşı düşmanlık yaptırır. Hem düşmanlık yapanlar zaten cehennemliktir, iblise tabi olmuştur, Ötekilerini de isyan ettirir sıkıntı verir. Onları korkutur. Bununla beraber galip gelmeye çalışır. İnsanları birbirine düşürünce kendisi galip olmuş olur. İşi bu. Onun işi bellidir ama bir de ben haktayım, ben müminim, ben müslümanım deyip onları destekleyenler evet, onlara akıl erdirmek mümkün değildir. Çünkü mümin feraset sahibidir. Mümin basiret sahibidir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Mümin gönlündeki Allah'a olan aşkla, muhabbetle Allah'ın kullarına bakar. Bir de o baktığı eğer müminse, onun mümin kardeşi ise kardeşi olarak bakar. Şimdi buna sevinenler vardır. Ona nasıl mümin denir? Mümin olmayanlara zaten sözümüz yok. Onlar zaten safını belirlemiş, zaten yolunu belirlemiş. İblisle beraber olmaya karar vermiş. Ama bir mümin, ben müminim diyen nasıl destek verebilir? Nasıl bunu doğru görebilir? Hak olarak görebilir? Savaşın bile bir kuralı vardır. Bir şerefi vardır. Evet, Resulullah Efendimiz <gülüyor> savaşa giderken ne buyuruyor? Yaşlılara karışmayacaksınız. Kadınlara karışmayacaksınız. Mabedlere karışmayacaksınız. Ekinlere karışmayacaksınız. Dokunulmaz. Sadece sizinle savaşanlarla savaşacaksınız. Bir de savaşta karşı karşıya geldiklerinde önce onları imana davet eder kabul ederse zaten mümin kardeşidir. Etmezse ilk hamleyi de karşı tarafa verir. Öyle ki karşısındakinin üzerinde bir hakkı olmasın. Önce sen saldır diyor, hamle yap. İlk hamleyi de düşmanına verir. Mümin mert ve gittir böyle. Mümin delikanlıdır böyle. Arkadan vurmaz. Öyle rastgele ulu orta, bomba patlatmaz. Bombayı patlatan da onlara destek verenler aynı safta yer almışlardır. Asla bunun hesabını Allah'a veremezler. <gülüyor> Gerekçe olarak neyi gösterirse göstersin. Evet, Böyle sinsi bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzda yapmamız gereken şey bir ve beraber olmaktır. Bununla beraber tavrımızı bu şekilde ortaya koymaktır. Hiç kimseden korkmadan ve endişe etmeden, onlardan korkan, onlardan dolayı endişe eden, Onlardan daha aşağılık olsun. Daha aşağılıktır zaten. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Ha iki gün önce, ha iki gün sonra. Önemli olan Allah'ın huzuruna nasıl gittiğimizdir. Onun için ölümden de endişe etmemek gerekir. Sadece endişe etmemiz gereken nedir? Allah'a karşı mahcup olmamak. Allah'a karşı Allah'ın huzurunda rezil rüsvayı olmamak. Onun için mümin, mümince tavrını ortaya koyar, hiç kimseden evet, endişe etmez, korkmaz. Dolayısıyla hakta durur, haklıyla beraber durur, mazlumla beraber durur. Bu şekilde <gülüyor> cinayet işleyenlere, sanki onlar mazlummuş gibi muamele etmek, Mümince bir tavır olmaz. Sözümüz müminleredir. Mümin olmayanlara değil. Zalimi, zulmü, evet, Yahudi, Hristiyan, Müşriği hepsi bir olmuş, birden saldırıyor ve mümin bir de ondan yana tavır koyuyor. Zaten müminler bir avuç. Bir de kendi işlerinde böyle bir ihanet görürse ne olur? İhanetin en büyüğünü onlar yapmış olur. Şu anda yer yer yüzünde yedi milyar insan varsa işlerinde sadece yaklaşık birçok milyon milyarına Müslüman deniyor. Evet, azdan daha az. O birçok milyarın zaten en az yarısı kendini Müslüman olarak kabul etmiyor. Evet, yarısı da öyle gitti. Öteki yarısı zaten beni ilgilendirmiyor, ben işime bakarım diyor. Bir avuç kalıyor zaten. Bir de eğer o mümin olanlar, Müslüman olanlar, bir de eğer küfürden yana, zalimden, zulümden yana durur, eğer onları desteklerse, yardım ederse, evet, en kötü duruma düşmüş olanlar onlardır. Öteki zaten düşman belli, zaten saldırıyor. Müminin bakışı Allah'a göre olmalıdır. Allah dünyayı insan için yaratmıştır. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine, hizmetine verdim buyurur. Dolayısıyla Allah insandan kulluk istiyor. İnsan Allah'a kul olmayınca Allah rahmetini çeker zulüm olur, kan dökülür. Evet, böyle olur yani. Ama insan tövbe edip Allah'a dönerse, Allah rahmetini indirir. Allah rahmetini indirince, Allah gerekeni yapar. Hiç kimse bir şey yapamaz. Allah gerekeni yapar. Nasıl ki o darbe gecesinde evet Allah'ın mümin kulları dışarı çıkıp, tavrını ortaya koyduysa o onların tavrı değildi. Allah'ın onların gönlüne vahyettiği tavır diyor. Dışarı çıkın ve öl ve şehit olun dedi. Hepsi iradesiz dışarı çıktı. Korkusuzca, korkuyu gönüllerinden alan Allah'tı. Allah böyle yapar. Allah bir şeye ol deyince olur. Bütün dünya bir araya gelse bütün küfürdekiler, bütün Zalimler bir araya gelse Müminlere bir şey yapamaz Allah'ın yardımı gelince bir şey yapamaz Bütün mesele Allah'ın yardımını almaktır Ve Allah mutlaka evet, Öyle buyurdu ayet-i kerimede Resullerine Müminlere yardım edeceğine Söz vermiştir Allah Mutlaka onlara Yardım edeceğim demiştir Ve mutlaka onlar galip gelecek demiştir onun için müminler mutlaka galiptir. Ne yaparsa yapsınlar galip gelir. Evet, onların derdi zaten söyledim mümin feraset sahibi, basiret sahibidir. Nereye gitseler buraya insan haklarını getiriyoruz, demokrasi getiriyoruz, refah getiriyoruz deyip giderler. Evet. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük, Libya'da gördük, diğer memleketlerde gördük ama giderken bekleyenler onları öyle bekliyor ama gördükleri tam tersidir. Şu anda durum ortadadır. Suriye'nin durumu en azından gözümüzün önündedir ve görüyoruz onu. Nasıl parçalamışlar, nasıl darmadağın etmişler, insanlar nasıl bir zulüm altında inliyor, ne namus kalmış ne şeref kalmış ne mal kalmış, ne mülk kalmış, hiçbir şey kalmadı. Memleketlerini terk etmek zorunda kaldılar. Nereye gittilerse böyle yaptılar. Buraya da aynı şekilde, aynısını yapmak için çaba gayret içindedirler. Tabiri caizse, İslam aleminin son kalesi evet burasıdır, Türkiye'dir, onu yıkmak için. Artık müminler, Müslümanlar bir yerden destek görmesin. Ama mümine, Müslümana düşen dik durmaktır ve Allah yardım ediyor. Darbe gecesinde yardım ettiğini gördük. Bu yardım inşallah böyle devam eder ve mutlaka galip gelir. Onlar ne yaparsa yapsın, bütün dünya bir araya gelse, Allah müminlere yardım edince, hepsi evet, mağluptur, Hepsi kaybetmeye mahkumdur. Endişe etmiyoruz. Endişemiz, ben müminim, ben müslümanım deyip onları destekleyip ebediyen, evet, kaybedenler içindir. Kendimizi cehenneme atmayalım. İblis'in yanında durmayalım. İblis de arkadaşlarının yanında durmayalım. İblis'in söylediklerini söylemeyelim, konuşmayalım. Evet Kendimize gelelim. Söyledim, nasıl olsa öleceğiz. Ha bugün, ha yarın, ha bir sene sonra ne fark eder? O ki ebedi bir hayat bizi bekliyor. Önemli olan onu kazanmaktır. İnsan onu kendi tercihiyle kazanır. Eğer zalimden yana durursa onların işlediği zulme ortak olmuş olur. Onların gittiği yere gider. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsa onu destekler. Dolayısıyla onun arkadaşıdır. Onun kardeşidir. Evet onunla beraberdir. Ahirette de onunla beraber olur. Asla bunu müminin unutmaması gerekir, müminin bunu anlaması gerekir. Evet. Müminlere düşen bir ve beraber olmaktır, kardeş olmaktır, haktan yana durmaktır, mazlumdan yana durmaktır. Bütün dünya bir olsa, haksız yere tek bir kişiyi öldürse, hepsi katil sayılır. Hepsi o bir kişinin katından dolayı cehennemlik olur. Bunu destekleyenler de o cinayete aynı şekilde ortaktır. Yani ben şu hakkı savunuyorum, bu hakkı savunuyorum diye bir şey olmaz. Hak Allah'a aittir. Allah neyi söylediyse hak odur. Onun için insanlar iki kısımdır. Müminler, bir de tam ters tarafta durup iblisin peşinden gidenler. Müminlerin örneği ölçüsü Resulullah Efendimiz'dir. Alemlere rahmet, azim bir aklak üzere olan evet, Resulullah Efendimiz'e tabi olur. Çünkü Allah'ı seviyor, Allah'ın kendisini sevmesini istiyor. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne tabi olup o sevgiyi öyle kazanır. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışır. Derdi budur. Öteki tarafta iblise tabi olmuş. Allah ile bir derdi yok. Resulullah Efendimiz'e benzemek gibi bir derdi yok. Böyle bir çabası, böyle bir gayreti yok. Kendine başka mazeretler üretir. Bu mazereti iblis ona ilham ediyor. Onun gönlüne vahy ediyor. Allah ayeti kerimede Şeytan, iblis, dostlarına vahyeder. Allah'ın vahyini dinlemeyenler, iblisin vahyiyle muhatap olur. Yani, iblisi ilah edinmiş olur, iblisin verdiği vesileyi dinler ve onun peşinden gider. İblis, Hazreti Adem'i cennetten çıkarırken, evet ne yaptı? Ağladı, ben sizi düşünüyorum, sizin iyiliğinizi düşünüyorum dedi. Eğer siz bu meyveden, Allah'ın yasakladığı bu meyveden yerseniz iki melek olur ya da burada ebedi kalırsınız. Yok eğer yemezseniz bunu kaybedeceğinizden korkarım deyip ağladı. Aynı şeyi şimdi insanlara yapıyor. Aynı şey. Siz zordasınız, siz dardasınız, siz zulüm altındasınız. Ben size hürriyet getireceğim, demokrasi getireceğim, insan haklarını getireceğim. Huzur getireceğim, refah getireceğim. İblis Adem babamıza yaptığını aynısını yapıyor. Mümin bunu yutmaz. Bunu yutamaz. Hürriyet kulun Allah ile beraber olmasıdır. Kulun nefsine kulluktan kurtulmasıdır. İblise kulluktan kurtulmasıdır. Hürriyet budur. İnsan hürriyeti ister ama yanlış yerde ağrıyor. Allah bizi bir ve beraber eylesin, bizi kardeş eylesin, Allah'ın hesabını yapanlardan eylesin, kulluğunun hesabını yapanlardan eylesin. Amin. Ben Allah'a nasıl kul olurum, abd olurum, nasıl ebedi hayatımı kazanırım? Buna beraber insan kardeşlerime nasıl kazanır, kazandırırım diye bir derdinin olması gerekir. İnsan bu. Eğer böyle düşünmüyorsa, bir kul, eğer kulluğu kabul etmiyor, Rabbini kabul etmiyorsa, o zaten insan değil. İnsanlıktan çıkmış hayvandan daha aşağıdır. Allah söylüyor öyle. Rabbini dinlemeyenler, Rabbinin vahyini dinlemeyenler hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır buyurdu. Yani hayvandan daha aşağı olanlardan medet umuyorsun. Onlar benim hakkımı savunur diyorsun. Bu hepsinin bir ve beraber olduğunu görüyoruz bunu seyrediyorsun. Hala nasıl onlardan medet bekliyorsun? Terör demek doğru değildir. Ter terör böyle şey olmuş. Nedir? Ee, bayarlaşmış bir kelime olmuş. Bunlar insan düşmanı. Bunlar insanlığın düşmanıdır. İnsan düşmanı. İnsanlığın düşmanı. Evet, vatan haini kelimesi bile az gelir. Evet, insan düşmanı. İnsanlığın düşmanı. Neden? Kimdir insanın, insanlığın düşmanı? İblis. İnsana, insanlığa düşmanlık yapıyor. Ona tabi olanlar, ona hizmetçi olanlar, ona köle olanlar, onun peşinden gidenler, ondan daha aşağılıktır. Hala böyle, yani sizin fikirleriniz, düşünceleriniz önemlidir demek doğru olur mu? Her fikre, her düşünceye saygı gösterir demek doğru olur mu? Hayır. Batıla, Zulme, Küfre nasıl rıza gösterilir? Nasıl saygı duyulur? Saygı duyulmaz. Tercih onun tercihidir. Cehennemi tercih etmiş, İblisi tercih etmiş, Yahudi olmayı, Hristiyan olmayı, müşrik olmayı tercih etmiş. O onun tercihi. Bununla beraber bir müminin bakışı Evet, müminler kardeştir. Diğer insanlar da insan olarak onun kardeşidir. İblis'e köle olmuş olabilir, hizmetçi ol olmuş olabilir. Evet, ona düşen, insana düşen, onu da oradan kurtarmaya çalışmaktır. İblis'in elinden kurtarmaya çalışmaktır. Onu Rabbine davet etmektir. Sen Hazreti insansın. Sen meleklerin secde ettiği varlıksın. Allah seni ebedi bir hayat için yaratmış. Bu dünya içinde. Ve sen görüyorsun ki gelen herkes kazandığı ile beraber Allah'ın huzuruna gidiyor. Ahirete gidiyor. Evet, kendine gel aklını başına topla. Ben senin kardeşinim. Sana yardım etmek istiyorum. Deyip elinden geldiği kadarıyla ona yardım etmektir. Hakka davet etmektir. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi evet, sahabeye, zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Sahabe, Ya Resulallah mazluma yardım etmeyi biliyoruz. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz onu zulmünden alıkoyarak buyurdu. İblis ona zulüm etmiş. İblisi dost zannetmiş. İblisin peşinden gitmiş. Kendine zulme ediyor. Ehline zulüm ediyor yetmez. Elinden geldiği kadar zulmü destekleyip evet, zalimlerle beraber kafirlerle beraber olup Mümin'e Müslüman'a diyor. Evet. Ona da onun zulmünden alıkoymaya çalışarak ona da yardım etmemiz gerekir. Hakk'a, cennete davet etmemiz gerekir. Yapmamız gereken şey budur. Allah bizi zalimlerden eylemesin zalimlerden yana tavır koyanlardan eylemesin. Amin. Zalimi destekleyenlerden eylemesin. Amin. İblisle beraber olanlardan eylemesin. Amin. Rabbini unutanlardan eylemesin. Amin. Kendini unutanlardan eylemesin. Amin. Allah'ın kendisinden ne istediğini anlamayan ya da anlamamazlıktan gelenlerden eylemesin. Amin. Hakkı duymayanlardan, işitmeyenlerden ya da duyduğu halde Anlamak istemeyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Amin. Bizi kardeş eylesin. Mümince bir bakışla bakıp kardeşini sevenlerden eylesin. Amin. İnsanı sevenlerden eylesin. Amin. Varlığı sevenlerden eylesin. Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin. Amin. Peygamberine tabi olup Peygamberi bir nazarla ümmete nazar edenlerden eylesin. Amin. Bunun için de gerekeni yapanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim Batman'dan Adnan Argun. <gülüyor> Selamun Peygamber Efendimizin doğum günü bir yılda iki defa kutlanıyor. Gerçek doğumu hangi aydadır? Bizi aydınlatabilir misiniz hocam? Selamlar. Resulullah Efendimiz'in doğumu elbette ki bir seferdir Rebül Evvel ayının 12. gecesi. Kutlama başka bir şey. Nasıl kutlanmalıdır? Yani böyle sadece mevlüt okuyalım, dua edelim, selavat getirelim. Kutlamak böyle anlaşılmamalıdır. Elbette ki bunların hepsi güzeldi. Ama bunun üzerinde daha derinlemesine bir şekilde kurtulması gerekir. Daha doğrusu anlaşılması gerekir. Evet bu gece Mevlid Kandili. Resulullah Efendimizin doğum günü yani. Doğumu, doğum gününü nasıl idrak etmek gerekir? Nasıl anlamak gerekir? Eğer biri Resulullah Efendimizle beraber doğmayı anlarsa, onunla beraber doğumu gerçekleşirse doğumu anlamıştır. Doğum gününü kutlamalidir. Onun doğum gününü kutlarken aslında kendi doğum gününü kutlamalıdır, Kendi doğumunu kutlamalıdır. Bütün sahabe, Resulullah Efendimizle beraber yeniden doğmuştur. Yeni bir doğum bu. Evet, bütün insanlar bir sefer anasından, babasından dünyaya gelir. Bu evet, dünyaya doğumiydi. Bir de kulun ahirete doğumu gerekir. Manevi doğum. Bu doğumu peygamberiyle yapar. Peygamber'e iman edince, Resulullah Efendimiz'e iman edince evet, yeniden onunla beraber doğmuş olur. Bütün iman edenlerin, Resulullah Efendimiz'e iman edenlerin, peygamberlere iman edenlerin önceki hayatı ölü hayatı. Peygamberlere iman edince dirildiler. Peygamberle beraber dirildiler. Onunla beraber yeniden doğdular. Manevi aleme doğdular. Eğer o doğum gerçekleşmese evet, ölü bir hayatı yaşar. Yeniden doğmadığı için ebedi hayatını kaybeder. Ebedi hayatını kazanabilmesi için ebedi hayata yeniden doğması gerekir. Nasıl doğuyor yeniden? Peygambere tabi olarak, Peygamberi kendisine örnek alarak, ona indirilen vahiyine iman edip Allah'ın ipine sarılarak, onunla beraber olup kendini onunla bir görerek, yakın bir sevgiyle onu severek, onunla beraber yeniden doğar. Bu manevi doğumdur. Evet, iman etmiştir, yeniden manevi doğumu gerçekleşmiş. Yeniden doğmuştur. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in doğum gününü kutlarken bunu böyle anlamak gerekir. Ben onunla doğdum mu? Bu manevi mu? onunla beraber gerçekleştirdim mi? Ona benziyor muyum? O benim için baba konumunda mıydır? O benim rehberim midir? Önderim midir? Örnek aldığım midir? O benim, ben oyum diyebiliyor bir insan. O her neyi söylediyse onu olduğu gibi kabul ediyor. Diyorsa O benim, ben de O'yum diyebilir. Bir, biriz. Ayrı gayri olmaz. Evet, onun doğum gününü kutlarken böyle kutlamamız gerekir. Ve bunu tefekkür etmemiz gerekir. Doğmadıysak onunla beraber doğalım, yeniden doğalım, onunla beraber doğalım. Doğumuz onunla gerçekleşsin. Omla beraber doğarken ona benziyor ve onun gibi olmaya çalışıyoruz. Peygamberi iman zaten budur. Peygamberi kendi üzerinde görmektir. Ona şahit olmaktır. Onun güzelliğini üzerinde görmektir. O azim ahlaktan nasibini almaktır. Alemlere rahmet olmaktan nasibini almaktır. O nasıl Allah'ın vahyini taşıdıysa evet onun miras varis olduğumuz o kitabı taşımaktır. Yaşayıp taşımaktır. Kendi üzerimizde göstermektir, anlatmaktır, okumaktır. Resulullah Efendimiz'in doğumlu yani mevlid kandilini böyle idrak etmeye çalışmamız gerekir. Yok bunu böyle idrak etmedik, mevlid okuduk, Yasinler okuduk. Selavatlar getirdik. Ondan sonra Mevlüt kandilini kutladık. Olmadı. Hiçbir şeye benzemedi bu. Bu kendini kandırmaktı. Bu Resulullah Efendimiz'i kandırmaya çalışmaktı. Seni seviyoruz. Onun için çok selavat okuduk. Selavat o değildir. Selavat ona yardım etmektir. Onun getirdiği dine yardım etmektir onun ümmetine taşımaya çalıştığı vahyi taşıyıp o vahyin altına omuzunu koymaktır. Eğer Resulullah Efendimiz şimdi tecelli etse yani Allah ona izin verse git şu ümmetini bir toparla dese böyle bir izin verse evet böyle varsayalım yani gelse nereye gider? Hangi cemaate gider? Hangi tarikata gider? Hangi mezhebe gider? Neye göre hükmeder? Herhalde cemaatler Benim cemaatim en iyisidir, en öndedir diyenler bize gelir diye söyler Haşa Gelir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler gelsin der La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeştir der birdir der, beraberdir der. O zaman bizim de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dememiz lazım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri kardeş olarak bilmemiz gerekir. Kendimizi bir cemaat olarak görmemiz doğru değildir. Kendimizi bir ümmet olarak görmemiz gerekir. O ümmetin içinde bir cemaat, hizmet eden, yolu yürüyen bir cemaat bir tarikat, bir mezhep olarak görmemiz gerekir. O ümmetin içinde. Ümmetin bir parçası ama önce ümmet. Onun için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler bizim kardeşimizdir. Öyle, o şu mezheptendir, şu tarikatandır, şuradandır, buradandır demek doğru değildir. Bunun için müminlerin birbirine düşmesi iblise uymalarıdır şeytana uymalarıdır. Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, aşktan, muhabbetten yana olmayanlar mümin olamaz. Evet. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Eğer birbirimizi sevmiyorsak, sevemiyorsak, birilerini sevemiyorsak, meşrebinden, mezhebinden, tarikatından, cemaatinden, partisinden her neden dolayı olursa olsun sevmiyorsak oturup ağlamamız lazım. Yoksa ben mümin değil miyim? Neden ben böyleyim? Nasıl olur? Hangi yanlışımdan, hangi köfrümden, hangi şirkimden dolayı ben böyle olmuşum, gönlüm böyle bir hal almış deyip oturup ağlaması gerekir. Evet, Allah bizi Resulullah Efendimiz'in doğumunu, Mevlid Kandilini gerçek manada anlayıp idrak edenlerden, kendini hesaba çekenlerden eylesin inşallah. Amin. Kendini kandırıp evet böyle Resulullah Efendimizi sevdiğini iddia edip hiçbir şey kendini, nefsine, gönlüne hiçbir şey yapmayanlardan eylemesin. Amin. Biz anlatıyoruz, davet ediyoruz deyip kendini unutanlardan eylemesin inşallah. Amin. Allah bizi kendini hesaba çekenlerden eylesin. Allah'ın Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amin. Kendini onunla bir görenlerden, onunla beraber doğanlardan eylesin. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların Mevlüt Kandili mübarek olsun inşallah. Efendim İsmail Menteş Diyarbakır'dan Alan selamı üzerinize olsun. Sizi sevenlerin üzerine olsun. Bütün mümin ve Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi sizi sevmenin kemalatına erdirsin inşallah. Sizi seviyoruz. Manevi doğumumuzu sizinle gerçekleştiren Allah'a hamdolsun demiş efendim. Allah razı olsun. Elbette ki manevi doğum deyince Resulullah de beraber doğum dedik. Bununla beraber kıyamete kadar peygamber varisleri gelir. Müminler onunla onlarla beraber. Yani peygamber varisi olan mürşid-i beraber evet o ikinci doğumunu, manevi doğumunu gerçekleştirirler. Onun için mürşid-i kâmile baba deniyor, ana deniyor. Manevi olarak yeniden o doğumu gerçekleştirdiği için onlarla beraber olunca eğer kul Allah'a dönüyorsa Allah'ı seviyorsa Rabbini istiyorsa ahireti dünyaya tercih ediyorsa Rabbini her şeye tercih ediyorsa her şeyini Rabbine kurban ediyorsa bu manevi olarak doğdu yeniden doğmuş tıpkı sahabe gibi sahabenin Resulullah Efendimiz'de doğduğu gibi yeniden doğmuştur manevi doğumu gerçekleştirmiştir artık o beşeri bir insan da sadece bir beşer değildir hem beşer artık bir de o hazreti insandır hatasıyla kusuruyla günahıyla yanlışıyla beraber o artık hazreti insandır ama böyle bir doğumu olmayan Rabbini tercih etmeyen her şeyi Rabbine kurban edemeyen beşer olarak kalmış insan olamamıştır hazreti insan olamamıştır dolayısıyla cennete de layık olamamış Allah'ın huzuruna layık olamamıştır. Onun için bu manevi doğumunda mutlaka gerçekleşmesi lazım. Evet. Efendim, Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm efendim. Öyle hasretin ki dosta, bak bütün hücrelerim şahitlik etti buna. Tarifsiz bir acı sardı bedenimi bir anda. Oyalanamam daha fazla buralarda kavuşmalıyım muslata. Kim terk edecekse etsin, kim gidecekse gitsin. Yeter ki bir Allah, tek Allah terk etmesin. Baba zerreden küreye bütün varlık duysun. Her şeysiz ve herkessiz olabilirim ama Rabbimsiz olamam. Baba candır, Allah canan. Ben artık yeryüzünde cansız varlıkta olduğum her an cansız olamam. Beni canımdan, cananımdan ayırma Allah'ım. Beni nefessiz, aşksız bırakma Allah'ım. Aşk ne güzel şey baba. Aşkın sahibine gitmek istiyorum. Ve kalü beladan sonsuza kadar bütün aşklar adedince onu aşkla tesbih, aşkla tahlil, aşkla tevhid, aşkla hamd etmek istiyorum. Aşkın baba kendisinde dirildiği, dirildiğini baba götür beni aşka aşkla. Allah razı olsun. <gülüyor> Bütün mesele bu zaten. Onun için aşksız insan ölüdür, aşık Allah ile diridir diyoruz. Herkesin kendine göre bir aşkı vardır. Bir hakiki, bir de mecazi aşkı vardır. Bir gönüle ruha ait aşkılardır. Bir de nefse, bedene, ait bir aşk vardır. Ruha ait olan aşk, gerçek aşktır, hakiki aşktır. O bizi maşrukumuza kavuşturur. Aşık olduğumuza kavuşturur. Bir de mecazi aşk vardır. Fani aşk vardır. O da nefse ait, bedene aittir. O sadece bizim için elemdir, elem olur keder olur. Neden? Ne kadar aşık olursak olalım, mutlaka bir ayrılık vardır. Mutlaka ondan ayrılıyorsun. Ya sen ondan ayrılıyorsun, ya o senden ayrılıyor. Fani olan her şey için bu böyledir. Evet, ne buyurdu ayet-i Her şey fanidir, yok olucudur, bakı olan Rabbinin veşidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin veşidir. O zaman aşk ona yakışır. Evet, Allah'a yakışır. Allah'a aşık olmak kula yakışır. Eğer o ebedi bir varlıksa ebedi olana aşık olması gerekir. Evet bu arada zahiri olarak da mecazi olarak Birçok şeyi sevebilir, Allah sevme demedi zaten, sev dedi, seveceksin, sevmelisin dedi. Ne kadar, ama sakın Allah'ı sever gibi sevme dedi, ona dikkat et. Allah'ı sever gibi sevme demek ne demek? Evet, ne buyurmuştu ayet-i kerimede, Allah'ın öyle kullar var ki, öyle insanlar var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Allah onlara mümin demedi. Her neyi severse sevsin, Allah'a kurban edebilmelidir. Her zaman için önüne koymalı o iki şıkkı. En çok neyi seviyorsa Allah'a kurban edebiliyor mu? Kurban ediyorsa sorun yok. Onu sever gibi sevmemiş. Allah'ı her şeyden çok, canlıdan çok sevmesi gerekiyor. Çünkü gerektiğinde canlı da kurban etmelidir, edebilmelidir. Böyle olunca insan, insan olur, Hazreti insan oluyor, meleklerin secde ettiği varlık oluyor, Eşrefi Mahluk, en şerefli varlık oluyor, Ahsen-i Tevhim üzerinde olmuş olur, en güzel surette, en güzel halde yaratılmış ve o hali korumuş olur, tekrar geri kazanmış olur. İnsan insanlık da doğrusu bunu kaybetmiş. Bu aşkı kaybetmiş. Kaybettiği şey budur ve bu imandır. Bu abdiyettir, bu kulluktur. Bu insan olmaktır. Bunu kaybetmişiz. Biraz önce evet, zalimleri destekleyen, İblise tabi olan derken o aşkı kaybedenleri anlattım aslında. Rabbini sevmeyi kaybetmiş. Başka şeyleri seviyor. Ve iblis ona yol gösteriyor. Başka şeyleri seviyor ya, Allah'ı sevseydi, Allah ona yol göstermiş, peygamber ona yol göstermiş, dolayısıyla Allah, o vahiyle ona yolu göstermiştir zaten. Bir de Allah onun gönlüne vahy edip yolu gösterir, o yolunu şaşırmaz. Ama Allah'a olan sevgisini, imanını kaybedince, onu kazanamayınca, bunun farkına varamayınca, başka sevgililer peşinde koşunca iblis ona yolu gösterir. Ona zulmettirir. Ona köfrettirir. Ona zalimleri desteklettirir. Köfrü tercih ettirir. Köfrü ona övdürür. Kafiri ona övdürür. İnsan gerçekten kendine zulmetmiş olur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah kullarına zulmedici değildir. İnsan kendi kendine zulmeder. İnsan kendine zulmediyor. Allah yoluna girmeyince, Allah'a koşmayınca, Allah'a firar etmeyince, Allah'ı tercih etmeyince, ahireti tercih etmeyince, ahireti dünyaya tercih etmeyince en büyük zulmü kendine yapmıştır. Kulun hiçbir gücü yoktur. Hiçbir şeyi değiştiremez. Hüküm Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Bütün kullar onun kurudur. Hiç kimse, hiçbir zaman hiçbir şeye sahip olmaz. Olmamıştır, olamaz. Her akıl sahibi bunu görür ve bunu bilir. Kulun bu alemde kazanabileceği tek bir şey vardır diyoruz onun için. O da Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, Allah'ın güzelliğidir, tecellisidir, isimlerinin tecellisidir, Allah'ın aşkı, muhabbetidir. Kazanabileceği tek şey, sahip olabileceği tek şey budur. Gerisi, gerisi hepsi yalan, gerisi hepsi imtihan, kazanma imkanıdır. Kazanma imkanını değerlendirip o aşkı, o muhabbeti kazanmak gerekir. Aşıklığı kazanmak gerekir. Allah'ın sevgisini kazanmak gerekir. Gerisi yalan. Gerisi bir şey yok. Gerisi kendi kendini kandırmaktır. Daha doğrusu iblisin insanı kandırmasıdır. İnsanın kendine zulmetmesidir. Allah bizi gözünü kapatan basiretsiz, ferasetsiz kullarından eylemesin inşallah. Efendim Kilisten Sabiha Karataş, Selamun Aleyküm Hocam, size Aleyküm sorum hocam. şu evlilik kader midir? Kişi hayatta ne yaparsa yapsın, alındaki kişi yine aynı kişi midir? Benim bildiğime göre dualar kişinin kaderini değiştirebilirmiş ama bir arkadaşım dedi ki sen hayatta ne hata yaparsan yap kiminle başka bir yola çıkarsan çık, alındaki kişi aynı kişidir, dönüp dolaşıp ona varacaksın dedi dualarla kişiyi değiştiremezsin sadece o kaderindeki kişinin huyunu dualarla değiştirebilirsin dedi. Doğru olan nedir bilmiyorum. Çünkü sosyal medy medyada şöyle bir hadisle karşılaştın. Sahih hadis olup olmadığını bilmiyorum. Tabi bunu görünce kişinin anındaki kişiye en iyi sonunda varacağını anladım. Sosyal medyada gördüğüm yazı şudur. Ashab-ı kiramdan bir gencin peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip falan kadınla evlenmek istiyorum dua buyurun demesi üzerine eğer sana İsrafil, Mikail, Cebrail ve Hamele-i Arş dua etse aralarında ben de bulunsam sen yine de sana yazılan kişiyle evlenirsin. Böyle bir hadis efendi. Kardeşimiz kaderi soruyor. Kader deyince zaten Hemen zahire bakıp, evlilikle ilgili, rızıkla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili onu anlamaya çalışıyoruz. Kaderi böyle dar alana sıkıştırmak doğru değildir. Her alanda Allah'ın bir kaderi, bir takdiri vardır, her alanda. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu, Allah her şeye kaderini koymuştur. Bir ölçü koymuş, kader, takdir, bir ölçü demektir. Her şeye bir ölçü koymuş, bir takdir yapmıştır yani. Bir, bu genel manadaki kaderdir, takdirdir. Bir de özel kader vardır. Özel kader. Eğer bu özel kaderi anlamazsak, Allah'a gerçek manada iman etmiş olmuyoruz. Kaderi anlamış olmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik kader midir diye soruyor. Bakacağız Allah ne diyor? Hadislerden önce Allah ne diyor? Hadisleri Kur'an'ın tefsiri olarak anlamak gerekir. Kur'an'a Kur'an'ı tefsir etmeyen hadis, hadis olmaz. Mutlaka bir ayeti tefsir ediyordur. Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz için buyuruyor, evlilikle ilgili sorduğu için kardeşimiz söylüyoruz. Resulullah Efendimiz de buyuruyor, Seninle beraber hicret eden amcanın, dayının, teyzenin, halanın, kızlarıyla seninle hicret etmiş mümin kadınlarla, kızlarla evlenebilirsin dedi. Bak evlenebilirsin dedi. Ben takdir etmişim zaten o bellidir demedi. Zaten sen ne yaparsan yap evlenecek kişi bellidir demedi. Evlenebilirsin dedi. Ne yaptı? Takdiri O'na bıraktı, takdir senindir dedi. Kimi tercih edersen evlenebilirsin dedi. Bu durumda takdir kula aitmiş. Allah takdiri kula veriyormuş. Ama kulun takdir etmesi gene bak Allah'ın takdiri içindeymiş. Allah bu takdiri O'na verdiği için kul takdir edebiliyor. Bu takdiri vermezse kul takdir edemez. Çünkü O'na irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. O takdir edince Allah takdir ederse olur. Takdir etmezse olmaz. Bize düşen Allah'ın neyi takdir ettiğine bakmak değildir. Çünkü onu bilmiyoruz. <gülüyor> Allah bizim için neyi takdir etmişse bizim için hayır olan O'dur. Daha doğrusu ebedi hayatımız için gerekli olan O'dur. Bizim Hazreti insan olmamız için gerekli olan O'dur. Allah bizim için neyi takdir etmişse. Bize de düşen Takdiri böyle yapmaktır. Kendimiz için hayır olarak, dünyamız için, ahiretimiz için hayır olarak gördüğümüzü takdir etmektir. Bu takdiri yaparken biz yanılmış olabiliriz. Biz yanıldıysak Allah onu düzeltir. Bizim için hayır olanı takdir eder. Allah'ın takdiri evet böyledir. Neyi takdir ediyorsak gerekeni yapmamız gerekir. Yani fiili olarak duamızı yapmamız gerekir dilimize dua ederiz, fiili olarak da gerekeni yapmama, yapmaya çalışmamız gerekir. Yoksa, evet mesela bir genç kız onu isteyenler geldiğinde, yok Allah benim için neyi takdir etmişse odur deyip, reddetse doğru olur mu? Hayır. Bunların içinden birini tercih edecek. Tercih etmediği biri geldiğinde bu benim kaderimdir, beni bunu tercih etmem lazım demesi yanlıştır. Tercihi yapacak. Yapmalıdır. Tercih etmese ne olur? Tercih etmese evde kalır. Bu böyledir. Aynı şekilde mesela rızık için Allah ne buyurdu? Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde evet, alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için yeryüzüne dağılın. Bak Allah takdir etmiş. Allah takdir ederken bir tane takdir etmemiş demek ki. Bir yerden takdir etmemiş demek ki. Sana düşen, Allah'ın senin için takdir ettiği rızkı almaktır. Rızkı ölçmüş bir ölçüye, tabi tutmuş ama kapı belli değil. Sen kapıyı ara dedi, ben bir kapıdan o sana takdir ettiği mi veririm dedi. Ama gidip aramazsan ne olur? Alamazsın. Allah git otur, ben sana rızkını gönderirim demedi. Takdir etmişim sana gelir demedi. Aynı şey evlilik için geçerlidir. Diyelim ki, Resulullah efendimize saydığı gibi, diyelim ki, elli kişiyle evlenme imkanın vardır. Sen bunların içine birliği takdir edersin. Tercih edersin. Etme hakkını Allah sana vermiş. Elbette ki, ben Afrika'dan biriyle evlenmek istiyorum. Senin böyle bir imkanın yok. Dolayısıyla böyle bir takdir senin için yoktur. ölçü olarak yani. Ama bir tercih hakkı sana vermiştir. Dolayısıyla bir de Allah kuruna her anda muamele eder. Eğer bunu anlamazsa imanı anlamamış olur. Kadere imanı anlamamış olur. <gülüyor> Yahudi veya müşrikten biri Resulullah Efendimiz'i zor durumda bırakmak için eline bir tas su alıyor. Diyor ki sen diyorsun ki Resulullah Efendimiz'e bunu yapan arim biri sözde Allah her şeyi takdir etmiştir. Rızkımızı da takdir etmiştir. Bu durumda bu su benim rızkım midir değil midir? Diğer Resulullah Efendimiz'e soruyor. Elinde bir bardak su ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Eğer içersen senin rızkındır. İçmezsen senin rızkın değildir. İçersen sana rızık oldu. İçmezsen senin rızkın değildir. Yani bu tercih sana aittir. Allah onu sana ikram etmiş, tercihi sana vermiş. İstersen içersin, istersen dökersin. Evet Allah nimeti önümüze koyduğunda bir imkan verdiğinde, ister evlilik imkanı olsun, ister bir rızık imkanı olsun, o anda tercihi bize bıraktık, tercih senindir. Aynı şekilde manevi olarak da tercih böyledir. Allah manevi olarak kazanman için sana bir imkan tanıdı, imkanı önüne koydu. Onu alıp almamak, kazanıp kazanmamak gene senin elindedir. Senin tercihine bırakıyor ve her anda sana böyle bir muamelede bulunuyor. Bugün muamele başka, başka, yarın onu değiştirir, başka türlü yapar. O değişmez diye bir şey yok. Senin durumuna göre o değişir. Allah'ın sana muamelesi değişir. Bugün evet, levh-i mahfuzda kafir olanlar, cehennemlik olanlar yarın iman eder, bakıyorsun öteki tarafa, cennetliklerin tarafına yazılmış, bu sefer cennetlik diye yazılmış. Kul tercih yaptı, takdir yaptı. Evet, Allah kulunu bu şekilde muhatap almış ve takdirini kulunun takdirine göre yapıyor, haline göre yapıyor, tercihine göre, maneviyatına göre yapıyor. Ebedi hayatı kazanmasına göre yapıyor. Manevi olarak büyümesine, Hazreti insan olmasına göre yapıyor. Ve bu tercih her an değişiyor. Neye göre? Kulun tercihine göre. Geri varlıklar için bu böyle değildir. Evet bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa Allah takdir etmiş, yazmış, iş bitmiştir demek yanlıştır. Eğer iş bitmişse Allah neden peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, şu doğrudur, şu yanlıştır, bunu böyle yapın, bunu böyle yapmayın diye emrediyor. Nasıl olsa iş bitmiş. Nasıl olsa cennetlik, cehennemlik de bellidir. Zaten öyle söyleniyor. Kader konusu geldiğinde. O zaman Allah neden böyle söylüyor? Sen diyor yap. Niye ben yapayım? E giriş bitmişse ben ne yaparsam yapayım o fark etmiyor. O zaman iş olup bitmemiştir. İş her anda Allah tecelli ediyor. Allah her anda bir şeyindedir. Her anda bir muamelededir. Ben şimdi ya kazanırım ya kaybederim. Benim halime göre evet, Allah tercih eder, takdir eder. Muamele eder. Allah biliyor mu? Orası bizi aşar. Elbette ki biliyor. Elbette ki her şeyi biliyor. O ayrı şey. Onun bir şeyi bilmesi bizi herhangi bir şekilde bir şeye zorlamak manasına gelmez. O ayrı bir şeydir. Evet. Kur'a düşen kendini bilmesidir. Allah'ın ona emrini bilmesidir. Kendisi için neyi hayır görürse onu da yapmaya çalışmasıdır. Allah'ın takdirine değil kendi takdirine bakması gerekir. Kendimiz için neyi hayır görüyorsak, neyi güzel, neyi doğru görüyorsak bunun için hem dua eder hem de fiili dua edip gerekeni yapmaya çalışmamız gerekir. Yoksa her şey bitmiş demek doğru değildir. Evet. Efendim olursa bir mesajla ara verelim. Buyurun. Efendim Bursa'dan Hasan Turan, Efendim, kıraat et, tilavet et, ruku et, secde etsen yaklaşa, yaklaşılacak. Kişiyle gönlü arasında olan Allah'a yalvarır olunacak. Mümin bu şerefe ancak Kur'an ile nail olacak. Allah'a aczin arz edilip iyilikle kötülükler <gülüyor> denilecek. Kul Hasan'ım, arzum huzurda durabilmek olacak. Huzurdan ayrılışım, helakımı hazırlayacak. Emri, hükmü, nehi üzere hayat tercihim olacak. Niyet hayır olunca inşallah akıbet, vuslat olacak. Hasan Turan, Bursa Efendimiz'e, derviş kardeşlerime, tüm mümin, Müslüman herkese selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Allah razı olsun. Hem Hasan kardeşimize hem Bursa'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz.